Müslümanlar. Bizler beşer olarak en küçük işlerimizde dahil bir kısım gayeler ve maksatlar büküyoruz. Her davranışımızın arasında bir hedef kendisini hissettiriyor. Bir mektep açıyoruz şahaya memleketin ilmine, ihbarına hizmet etmek için açıyoruz. Bir kısım mahvimlere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 ama bu arada üretim vazifeleri maaş alıyorlar. Talebelere bir şeyler öğretiliyor veya sokaktan alınıyor. Dolayısıyla yapılıyor. Asıl hedefli bunun memleketin ilmine irfanına yardım etmek. İçinde bulunduğu hedefinin karından onu çıkarmak evci kemale ulaştırmaktır. Bir ordu teşkil ediyoruz. Her kademesinde bu ordunun idar ve gayet olarak Memleketin dahilinde azay da şimdi emrini düşmüyoruz ve dış düşmanların taarruzuna karşı onun zeddi zulkarneyin gücülük gibi görüyoruz. Zada bir yapılıyor, bir kısım subaylara maaşlar veriliyor, neferata masraflar yapılıyor, bunlar dolayısıyla yapılan şeylerdir. İnsan dünyaya gönderiliyor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 Ahirette Mevla'nın huzuruna çıkmayı hedef alarak hareket edecektir. Dair işlerini yapacak, ihmal etmeyecektir. Fakat mütemadiyen nazarını oraya dikecek, matmah nazar yapacaktır. Bir oraya bakacak, bir de işlerine bakacaktır. Bir öbür alemi fazla safa, sayfa işinecek, bir de sayfa yahmaline bakacak. Ona göre vaziyet almaya çalışacak ona göre adımlarını atmaya çalışacaktır. Allah bizlere izan ve idrak ihlal eylesin. Haram İbn-i İlhan, tinesinden yediği mızrakla, mızrak taplanınca şakır şakır kanlar akarken, gözlerini namütenah ufuklara doğru dikti ve dudaklarından şu sözler döküldü. Füzzü ve Rabb'in şabeti. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki şu dakikada kurtuldum diyordu. Kanını yüzüne sürerken, sizin çok iyi bildiğiniz bir kahraman insanı suretiyle mevzu olmuşa hasta sıktırmayı düşünüyorum. Musab bin Umeyr, her anam delikanının ruh hayatında maket bırakacak, bir çizgi bırakacak Musab bin Umeyr.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 Ama inandığı dava uğruna her şeyini feda etmiş, servetini, zamanını feda etmiş, yumuşak aile yuvasını, okşayıcı döşeyi, tatlı kitapları feda etmiş. Belki günlerce ağzına dokma girmez hale gelmiş ve bu vaziyette Medineyi münevvere Medineyi tahireye hicret etmiş. Bir postun bir derinin içinde her şeyini feda etmiş, huzuru, rizalet dimdik duran musab Allah Resulü gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şunu görüyorsunuz değil mi diyor. Görüyoruz ya Resûlallah dolu dolu gözlerle, hıçkırık dolu ibadelerle görüyoruz ya Resûlallah. Mekke'de anne ve babasının nezdinde bundan daha aziz bir delikanlı ben bilmiyordum. Herkes buna bakardı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 O gün Efendimiz'e ait bir rubayı, bir libası giymişti sırtına. İbn Kami Resul-ü Ekrem'i yaraladıktan sonra Musab'ın karşısına dikilmişti. Musab-ı Resul-ü Ekrem zannediyordu. Onun başına, koluna, kanadına kaldırıp indireceği kılıçları İslam'ın beyni ve fazozu olan Resul-ü Ekrem'in başına kaldırdım, indirdim zannıyla yapıyordu. Mus'ab belki daha o gelmemişti. Henüz delikanlılık çağındaydı. Şekliyle, şemailiyle, siretiyle, suretiyle Resul-i e çok benziyordu. Rubaida sırtına getirip mihberi başına koyunca, elleri kırılası İbn-i Kami'e, Mus'ab'ın karşısına dikilmişti. Kaldırdığın sert bir kılıç terbesiyle, tak kolunu bayrak tutan tak kolunu aşağıya indirince, وَمَا مُحَمَّدُ لِلَّا رَسُولٍ هَشْفَلَةٌ مِنْ غَبْرِ رسول. diyordu. Bu sureye Ali i̇brahimde bir ayettir. Ama henüz bu ayet nazil olmamıştır. Bu ayet Musab'ı tercih ile nazil oldu. Kıyamete kadar da ayet nazil olmadan Musab'ın sözü halinde ifade edilen bu söz Kur'anla tilavet edilecektir. Sağ kol aşağıya düşüyordu. Muhammed sadece Allah'ın Resuludur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 Kılıç darbesi boynunu indirince bayrağı üzerine yıkılıyordu. Yıkılıyor fakat kesik boynuyla yüzünü saklamaya çalışıyordu. Manzara işin ötesindedir. İbn-i bunu adım adım takip etmişten bize naklederken aynen şöyle diyor. Resul-i Şehada arasında aradı musabı buldu. Gözlerinden şakır şakır yaşlar dökülüyordu. Dudağından da minel müminine ricalun sadesu ma'ahedullah aleyh ayetin azil oluyoruz. Allah kullarından Allah'a karşı verdiği ahde sadık nide kimseler vardır ki verdikleri söz erkekçe durmuş, Allah'a verdikleri sözü yerine getirmişlerdir. Bu ayet sanki i anlatıyordu. Ama müs'af yüzünü saklamıştı kesik boynuyla yüzünü tozun toprağın altına sokuvermişti. Değerlendirici şöyle değerlendiriyor. Beni Rasûl-ü diye şehit ettiler. Şayet yüzümü görürlerse o olmadığımı anlarlar. Bu meydanda yine Rasûlullah'ı ararlar. Yüzümü görmesinler diye saklayayım diye yüzünü saklamıştı Müsaab. Hayatının bir gayesi vardı. Hayatının gayesi o gayeyi kendisine talim eden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 İmtiyaz kazandırır. Öyle bir müstesna keyfiyet kazandırır ki bu meseleyi bir tartabilecek nizan ve terazi bilmiyoruz. Bunu ahirette Allah satacak. Melekler seviyesinden ulvi seviyelere ve duruma Allah mükafatı ihsan edecektir. اَذَا حَزِبْتُمْ اَنَّ مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَةً وَاَنَّكُمْ دَيْنَا la تُرْجَعُونَ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 Resuluna zarar gelmesin diye ya Allah. son dakikada dahi bu kadar civan merzali ölen insanlar, onlar da Allah'a dönecekler. Bütün beşer daha astak olacak. Halaka halaka resul Ekrem'in etrafında bir vücut teşkil edecekler. İyiler de kötüler de teşkil edecekler. El اِنَّ اَحْتَنَ الْكَلَامِ رَبْلَانِ نُزَامِ كَلَامُ كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرع القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون